Merhaba, Bir Söz küçüm programında daha beraberiz. Bugünkü konuğumuz Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, e, Doçent doktor Yaman Akdeniz. Merhaba Yaman, hoş geldin. Merhabalar. E, az sonra hep birlikte eyleme gideceğiz, internetime dokunma eylemine e, ve Yaman'la kaydı şu an Taksim'de gerçekleştiriyoruz. Evet, sokaktayız, sokaklara çıktık tekrardan. Geçen sene zaten Haziran e, ayı içindeki YouTube'la ilgili... Erişim engelleme uygulamalarından sonra Temmuz'da benzer bir yürüyüş yapmıştık ama bugün çok daha fazla kişi sokaklara dökülecek. Bu da tabi Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun 22 Şubat'ta almış olduğu güvenli internet usul ve esasları ile ilgili bir protesto yürüyüşü olacak. Hep birlikte internetime dokunma diyeceğiz. Belki hem çocuklar diyecek hem gençler diyecek hem de yetişkinler diyecek bunu. Tabii her yaştan her çevreden insan e, bekleniyor bugün. Çünkü internet artık hayatımızın bir parçası oldu. Yediden yetmişe diye tanımlayacağımız bütün grup herhangi bir görüşte olursanız olun fark etmez e, internetin açık ve e, şeffaf bir şekilde e, kullanımını e, desteklediği için bugün Taksim Meydanı'nda olacak. E, yaman aslında bugün biraz daha e... Söz diyoruz, Çocuk Hakları programı diyoruz. Tam da e, bu yeni yasanın aslında çocuk paketi üzerinden çok tartışılıyor olmasını biraz konuşacağız ve belki tartışacağız. Ama bu konu herhalde bir programla, 20-25 dakika ile tartışılıp konuşulabilecek bir konu değil. E, uzun seneler belki üzerine hem düşünmemiz hem de tartışmamız gerekiyor. E, bugün sadece belki satı, satır başlarını paylaşacağız birlikte. E, çocuk paketi derken neyi kastediyoruz aslında? Bu yeni usul ve esaslar hayatımıza neler getirecek, neler götürecek? E, bu bağlamda, bunu çocuk hakları bağlamında değerlendirdiğimizde, bu çocuk katılımının önünde nasıl bir engel? E, ya da çocuk korumasına ne kadar katkı sağlıyor ya da nasıl bir katkı sağlıyor? E, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Yavun, ee, önce muhtemelen birçok yerde e, sen de bahsettin, röportajlar verdin. Bu yeni yasa neler getiriyor hayatımıza? Şimdi aslında bu bir yasa da değil. Bu bir e, bilgi teknolojik tarafından alınmış bir karardan bahsediyoruz. Kurul aslında kendi kendisine kanunla verilmemiş bir yetkiyi vermiş. Yani diyor ki durup dururken biz bunu yapacağız diyor. Yapmaya çalıştıkları da şu. Diyorlar ki internet çok sayıda zararlı site ve içerik var. Biz sizin güvenliğiniz için bir filtreleme sistemi geliştiriyoruz diyorlar. Aslında filtreleme sistemleri ya da yazılımları yeni bir şey değil. Avrupa'da, Amerika'da 90'lı yılların ortasından beri kullanılıyor. Yani bireysel bilgisayarlarda zaten anne ve babalar isterlerse çocuklarının bazı sitelere girmelerini, engellemelerini bu sistemler var. İngilizce'de parental control dediğimiz aile güvenliği paketleri bilinen yazılımlardır. Yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Fakat devletin yapmaya çalıştığı daha farklı bir sistem. Yani bütün Türkiye'deki kullanıcılar çocuk olsun, yetişkin olsun bu sistemin bir parçası olacaklar. Yani devlet diyor ki bize BTK aracılığıyla sistemin içine bir gireceksiniz. Ondan sonra 4 tane farklı profil üzerinden internete çıkmanız mümkün olacak diyorlar. Şimdi bu profillere bakmak gerekirse bir tanesi standart profil bir tanesi aile profili bir tanesi çocuk profil bir tanesi de yurt içi profili. Bu profillerin hepsi kendi içinde problemli. Yani mesela çocuk profiline baktığımız zaman Devlet diyor ki çocukların e, internet kullanımı için bir beyaz liste oluşturacağız diyorlar. Bu beyaz listeden kastettikleri sadece BTK tarafından onaylı sitelere e, çocuklar girebilecek diyor e, BTK e, Başkanı ve zaten e, yazılı olarak da 22 Şubat'ta açılmış e, açıklanmış olan usul ve esaslarda böyle diyor. Yani mesela bu listenin içine Facebook'a almayacaklar. Siz e, bir anne ve baba olarak e, çocuğunuzun Facebook'a girmesini isteseniz dahi bu profili kullandığınız zaman o, o profil üzerinden Facebook'a giremeyeceksiniz. Yani devlet diyor ki tamamen benim kontrolünde ben karar verebilirim. Ya da diyelim siz çocuklar için e, bir site hazırladınız. Çocukların kullanmasını istiyorsunuz. O sitenin beyaz listeye alınmasını talep ettiğinizde size hayır diyecekler mesela. Bu çocuk profiliyle ilgili problemler. Aile paketine baktığımız zaman ki en problemli paketlerden bir tanesi o. Devlet diyor ki bir kara liste oluşturacağım. Bu kara listenin içine binlerce yüz binlerce hatta milyonlarca siteyi koyacağım. Ve bunlara erişim engellenecek diyor. Taksim'de olduğumuz için biraz gürültü var tabii. E, fakat e, bu kara listenin oluşturulması ile ilgili hiçbir e, standart e, ve ilke e, gene BTK kararında belirtilmemiş. Yani biz kullanıcılar hangi kriterlere dayanarak o siteler kara listeye alınacak bilmiyoruz. Yani benim Cyber Rise or TR ya da açık radyo sitesi o kara listeye mesela konabilecek. Bunun hiçbir e, açıklaması ve kriteri olmadığı için keyfiyete izin veren bir sistemle karşı karşıya. Zaten bütün bunları göz önünde bulunarak Biyanet e, bu kararın e, iptal edilmesi için Danıştay nezdinde bir dava başlattı ve e, umutluyuz o, o, o dava bir anda çok önemli oldu çünkü bu, bu bütün protestolara rağmen geri adım atmayacakmış gibi duruyor bilgi teknolojileri kurumu. O bakımdan filtreli internet 22 Ağustos sonrasında sanki artık hayatımızın bir parçası olacakmış gibi gözüküyor. Aslında bu filtreler konusunda konuşurken yani senin daha önce başka bir yere verdiğin bir röportajda şöyle önemli bir noktaya değinmişsin. Aile bireyleri yani birden Hı. fazla kişi var hane içinde ve çocuk filtresini kullandığında standart paketi ya da işte aile filtresini kullanamıyor hale gelecek ve bunu değiştiremiyor olacak. Bir böyle bir şey var hani ev içi kullanımda. Evet. Ee, diğer taraftan aslında bundan sonra da çok konuşmak istediğim hani biraz daha bu e, işte bir kurum merkezi senin de bahsettiğin gibi ve bir yandan da aslında hükümet merkezi e, belki alınan bir karar ya da işte evet. bilmiyoruz hangi siteler yasaklanacak hangileri yasaklanmayacak var mı dünyada buna benzer bir örnek yani eee Türkiye ve benzeri evet. ülkelerde belki Ş bu tartışmalı. Şey, Şimdi tarzında. Bilgi Teknolojileri Kurumu bu sistemi tamamen tüketicilere için yaptığını söyledi. Tüketicilere farklı opsiyonlar e, verilmesi için e, yapıldığı söyleniyor. Fakat e, aslında uygulama pek de öyle olmayacak. Çünkü 3 e, aile 3 çocuklu e, bir ideal Türk ailesini göz önünde bulundurursak 7 e, yaşında 12 yaşında ve 17 yaşında 3 tane çocuk olduğunu farz edelim internet e, kullanıcısı olarak evde. Bir de anne ve baba. Bu 5 bireyin internet kullanımı ihtiyacı birbirinden farklıdır. 7 ve 12 yaşındaki çocuk için diyebilirsiniz ki işte çocuk paketinde olsunlar. 17 yaşında olan aile paketinde olabilir. Bir anne ve baba standart pakette olmak isteyebilir. Farklı farklı paketlerin kullanılması söz konusu olabilir. Fakat sistem buna izin vermiyor. Sistem sadece ve sadece tek bir profilin ve filtreleme paketinin aynı ev çerçevesinde kullanılmasına izin veriyor. Bu aslında tüketicilere farklı farklı paketler sunmaktan ziyade onları kısıtlamaktır. Yani burada amaç bütün aileyi dayatma usulüyle aile paketini kullanmaya zorlayan bir sistem var. Çünkü aile paketi en sansürlü, en kısıtlı paket olarak karşımıza çıkacak. Ve burada tabi belli bir kurumun kendi ahlaki değerlerini, çünkü biz bunun standartlarını bilmiyoruz ne şekilde olacak. Dayatma usulü Türk halkına bundan sonra siz bu kadar internet kullanabilirsiniz diyecekler. Şimdi yurt dışında baktığımız zaman Türkiye'nin yapmaya çalıştığı Sistemi bir tek Avustralya yapmaya çalıştı. O da orada büyük tepkiler çektiği için yani zorunlu bir fitreleme sistemini Avustralya halkı kabul etmedi. Servis sağlayıcıları isyan etti ve şimdilik rafa kaldırılmış bir sistemden bahsediyoruz. 2013'ün ortalarına doğru tekrardan Avustralya parlamentosunda gündeme geleceği söyleniyor. Fakat bence artık o sistem öldü. Her halikerde bu Avustralya'da da yapılmış olsa ya da başka ülkelerde de yapılmış olsa Buradakine meşru kılmaz. Yani bu e, orada yapılıyor, e, burada e, o zaman burada da olsun şeklinde bir sistem değil. Zaten e, yok, yani Avrupa Birliği çerçevesinde de yok, e, Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi çerçevesinde ve bünyesinde de böyle sistemleri olan başka bir ülke daha yok. Türkiye bu konuda da maalesef bir ilke adım atmış olacak. Aslında burada iki önemli kelime var. Bir, güvenli internet derken neden bahsediyoruz? kimin için güvenli ve işte tam da bu belli bir zihniyetin dayattığı bir filtreleme sistemine mi maruz kalacağız? Ee, diğer taraftan da bunun işte bunun kararının hani kim tarafından veriliyor olması bir hani güvenlik anlamda belki bunu konuşabiliriz. Ee, i̇kincisi de e, istersen önce hani bunu konuşalım ikincisi çünkü belki bu konu biraz dağıtacak olabilir. Hı. Ee, yani senin de mi bahsettiğin işte güvenli az önce sohbet ederken e, ya da daha güvenli, yani güvenli olmasına yönelik çabalar. Bir yandan da sistem dedin demin. Hı. Yine buradan hani devam edecek olursak. E, aslında filtreleme bir sistem mi yoksa e, sunulabilecek tek bir çözüm mü? Çünkü hani sistem dediğimiz şeyde daha bütünlüklü bir şey Tabii. anlıyoruz. E i̇şte belki eğitim anlamında da eleştirel düşünme anlamında da ailelere yönelik bilgilendirme anlamında da. Çünkü hani merkeze çocuğu değil yine çocuğu nesneleştirerek burada da ele aldık. Tabii. E, bu tartışma çerçevesinde de. Biraz bunların ekserinde konuşursak. Yani, yani şimdi mutlaka e, anne ve babaların rahatsız olduğu ya da e, zararlı olduğu düşündüğü bazı içeriklerle internette çocukların e, karşılaşması mümkün. Fakat filtreleme e, bunun çözümü değil. Yani yasaklama, filtreleme, sansür e, hiçbir zaman hiçbir şeye çözüm olmamıştır. E, çocuk Çocukların e, daha güvenli internet kullanımı açısından da bu bir çözüm değildir. Çözümün bir parçası olabilir. Yani ben filtreleme sistemlerinin ya da yazılımlarının kullanılmasına kesinlikle karşı değilim. Fakat bunların bireysel bilgisayarlarda yani çocuğun kullandığı bilgisayarda yapılmasını istiyorum. Ya da ilkokullarda internet kafelerde bu tip sistemler e, kullanılıyor. Zaten kullanılıyor. O bakımdan yeni bir şeyden de bahsetmiyoruz. Fakat dayatma usulüyle devlet e, çocuk e, ve yetişkinler arasında bir ayrım yapmadan bunu e, ortaya çıkardığı ve kriterlerini de bize söylemediği zaman bu sadece ve sadece sans olarak tanımlanabiliyor. Şimdi Avrupa Birliği, OECD, OECD de bu konuyla ilgilenmeye başladı. Yani çocukların güvenli internet kullanılması konusundaki politikalardan bahsediyorlar ya da yönetişim modellerinden bahsediyorlar. Sadece ve sadece tek bir yöntem ya da sistemle çocukları daha güvenli bir ortamda bulunamazsınız. Yani mesela çocuk profilinde yapmak istedikleri aslında İngilizce walled garden denen yani duvarları çekilmiş bir bahçe içinde çocukları tutmaya çalışıyorlar. Bu çocuk koruma modelleri açısından problem nedir? Çünkü çocuk nasılsa bir gün o, o, o kapatılmış alanın dışına çıkacaktır. Ya da kapatılmış alanda çocuklar var diye belki e, çocuk istismarını düşünen bazı gruplar, pedofiller bu bahçenin içine girmeye çalışacaklardır. E, çocuk profilini e, içine bu amaçla girmek isteyen kişiler olacaktır. Yani risk e, çeşit riskler farklı yerlerden geliyor. Sadece içerikte yani bir web sitesinde karşınıza çıkacak içerikten e, gelen riskler yok. Mesela Facebook kullanımı açısından da bazı şeylerin çocuklara öğretilmesi lazım. Yani resimlerinizi herkese paylaşmayın. Önünüze gelene arkadaş olmayın. Telefon numaranızı vermeyin. Bu o içerik e, düzenlemesinden daha farklı bir sistemdir. Yani çok daha geniş e, ve üç boyutlu düşünmemiz lazım. Ve çocuk derken de çocuğun da tanımını e, yapmamız lazım. Yani Çocukların da hakları var. E, fakat e, 4-5 yaşındaki ya da 5-6 yaşındaki bir çocuğun internet kullanımı ihtiyacı 13-14 olandan daha farklıdır. Ya da 16-17 yaşındaki çocuk e, daha farklı bir internet kullanacaktır. O bakımdan bütün e, bunların e, devlet kontrolünde olmaması gerekir zaten. Devlet bunu e, Devletin bazı sorumluluğu var tabii eğitim özellikle yani e, güvenli internet kullanımını bir ilkokullarda liselerde bir ders haline getirebilirler kampanyalar yapabilirler fakat ne yapıyorlar e, kolayına kaçıyorlar diyorlar ki e, yasaklayacağız e, kullanamasınlar giremesinler ne olacak e, çocuk, e, çocuklar genelde meraklı olur hepimiz öyleydik e, niye kapatıldı niye yasaklandı deyip girmeye çalışacaklardır aslında belki burada küçük bir e, bilgi var fayda var. Sekizinci sınıflarda e, medya okuryazarlığı dersi Hı. alıyor ilk öğrencileri ilk bitirmeden. E, ancak bir, bu ders zaten e, bu dersin uzmanları tarafından verilmiyor. E, medya ya da iletişim e, uzmanları kişiler tarafından verilmiyor. İşte okuldaki e, derse girebilecek öğretmenler tarafından veriliyor ve sanırım da yeterli formasyon almamış kişiler tarafından veriliyor. Diğer taraftan da ben bir süre önce kılavuzu incelediğimde hani internet aman dikkat sakınca diğer ve başımıza orada neler geleceği belli değil evet yani burada çok ince bir çizgi üzerinde gidiyoruz belki koruma ve katılım ekseninde işte çocuğu orada ne kadar koruyacağız ya da ne kadar katılımı için destekleyeceğiz ben bunun da yolunu hem eğitimle ama eğitimde de çocuğun gelebilecek zararlar konusunda kendi kendine eleştirel düşünebilmesi üzerinden yapabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuda katılıyor musun ya da senin görüşlerin nedir? Tabii tamamen e, bir korku toplumu yaratılmaya çalışılıyor. Yani panik içinde işte o zararlı bu zararlı oraya girerseniz e, sadece çocukların değil yetişkinlerin de ahlakı bozulur. İşte Anadolu'daki muhafazakar ve e, dini kesimden gelen şikayetler sonrasında biz bu, bu sistemi kurmaya kalktık gibi açıklamalarla e, asıl e, problemi geçiştirmeye çalışıyorlar. Yani herkes e, özgürce istediği siteye girebilmeli. Aynı şekilde çocuklar için de geçerli bu. Eğer bazı içeriklerin ya da sitelerin zararlı olduğu düşünülüyorsa bunu ancak eğitim yoluyla aşabilirsiniz. Mesela uluslararası alanda özellikle ırkçı internet içerikleriyle ilgili gençleri, çocukları bilinçlendirme amacında yapılan çalışmalar var. Yani bazı işaretlerin, işte mesela nazi propagandası yapan bazı swastika gibi işaretlerin ya da sembollerin ne olduğunu çocuklar eğitim yoluyla öğreten sivil girişimler var. Çünkü çocuğun bir taraftan karşısına çıkan içeriğin ya da müziğin ya da oyunun içindeki bazı temaların ne olduğunu bilmesi lazım. Yani o bakın bunu ancak eğitimle e, siz aşabilirsiniz. Yoksa o e, içeriği yasakladığınız zaman e, çocuk diyip diyecek ki yasak oyunu oynuyorum dediği zaman kendisi bir şey yapacak buradan. E, ya da yasak müziği dinlediği zaman e, bilmeden de bilinçaltında belki e, aslında e, başka türlü problemler ortaya çıkacak. Fakat yasaklama ya da filtreleme çok mekanik çözümler e, ve ben aslında bunları ara çözüm olarak bile görmüyorum. Yani e, bir yandan da çok e, yukarıdan ve tepeden gelen işte hani koruyoruz ve tam bir aslında o faalımız içinde e, koruma halindeyiz evet. beni bu, bu tartışmalar çerçevesinde belki en çok rahatsız eden e, çocuğu koruma üzerinden aslında yine çocuğun reseneleştirerek bütün tartışmayı ama işte biz bunu çocuk için yapıyoruz e, gibi bir zemine oturdu şu an tartışma çünkü yani çocuk e, birçok anlamda herkesi çok derinden sarsabilecek bir kelime işte çocuk deyince birçok akansuların durduğu bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Ama bir yandan da çocuklara başka şeyler de yapabiliyoruz çünkü onları çocuk olarak tanımlamıyoruz. Evet. Ee, yine tartışmayı bu noktadan sürdürüyoruz. Hep tartışma çocuk üzerinden yürüyor. Ee, ama yani benim görüşüm şu ki artık hani yeni medya diyoruz ama bir yandan da yeni medya derken kimin için yeni olduğunu da tartışmak gerekiyor. Evet. Çünkü yetişkinler için yeni ama çocuk için bu yeni değil. değil. Ee, i̇çinde olduğu, içine doğduğu araçlar zaten bunlar. Tabii ki herkesin kullanımında eşit işte olduğundan söz etmek mümkün değil. Ee, ama hep biz bir şeyleri çocuk için yaptığımızı iddia ediyoruz. Ee, acaba bunu çocukla birlikte yapıyor olmanın yolu e, ya da işte iyi örnekleri, modelleri var mı bizimle paylaşabileceğin? Çünkü bunu konuşuyor olmak lazım. Artık biz koruyan ya da biz onun katılımını sağlayan olmayacağız. Biz onun korunması ya da katılımı için yetişkinler olarak sadece destekleyen unsurlar olacak. İşte devlet olabilir, sivil örgütler olabilir, e, alanda çalışan uzmanlar olabilir. Var mı bunun iyi örnekleri senin paylaşabileceğin? Için? Şimdi e, çocuk konusu geçtiğimiz 10 yıl içinde özellikle AB çerçevesinde e, çocuklar ve internet konusunda yapılmış bazı çalışmalar var. Yani çocuklar ne şekilde internet kullanıyor, ne yapıyorlar, e, problemler nedir gibi çalışmalar çok fazla karşımıza çıkmaya başladı ki bunlar önemli çalışmalar aslında. Çünkü bu... E, bir taraftan çocukların bilinçli internet kullanmasını sağlamamız lazım. Yani şimdi biraz önce söylediğim gibi yeni medya dediğimiz zaman bugünün çocukları 7-8 yaşından itibaren Facebook'ta büyümek durumundalar. Bu kadar popüler bir platformu doğal olarak kullanmak isteyecek çocuklar. O bakımdan zaten yasaklanması ya da filtrelenmesi çözüm değil. Yani önemli olan bilinçli Facebook kullanıcıları yaratmak çocuklara Facebook'ta karşılarına çıkabilecek problemleri Anlatmak, önlemlerin ne olduğunu, e, nasıl sokakta e, tanımadığı bir kişiden e, şeker, e, lollipop, dondurma kabul etmemesini gerektiğini öğretmemiz gerekiyorsa Facebook'ta da aynı şey e, söz konusu ama siz çocuğa e, sokakta riskler var diye sokağa çıkma dediğiniz zaman bu aslında e, bir e, çözüm değil. Çünkü e, maalesef çocuk sokağa çıkmak durumunda okula gidecek, arkadaşlarıyla oynayacak. O bakımdan eğitim çok önemli. Fakat eğitim politikalarını geliştirmek maalesef çok daha zor. Yani filtreleme sistemiyle eğitim politikalarını yan yana koyduğunuz zaman filtreleme sistemi hem daha mekanik hem daha ucuz. O bakımdan e, aslında üzerine gidilmesi e, ve durulması gereken eğitim politikalarıdır, eğitim kampanyalarıdır. Başka türlü bunu çözemezsiniz ve... Avrupa Birliği çerçevesinde de yapılmaya çalışan bu. Yani bir taraftan filtreleme politikalarının üzerinde de duruyorlar. Çünkü bireysel bilgisayarlarda bunun kullanılmasına kimse karşı çıkmıyor. Yani çocuk lobisi Avrupa Birliği çerçevesindeki çocuk lobisi aslında çocukların korunması için büyük mücadele veriyor. Fakat onlar da devlet nezdinde filtreleme sistemi taleplerinde bulunmuyorlar. Yaman biz seni pankart alımından koyduk evet. ve programımıza konuk ettik. Şimdi de galiba arkadaşlar yavaş yavaş evime evet, doğru evet, hareket evet. ediyorlar. Evet. Özgür İnternet, internetime dokunma politikasıyla birazdan yürüyüşe başlayacağız. Ee, sen de bu arada bize pankartının üzerinde yazanı söylemek ister misin? Evet, Penguen dergisinin kapağı bu hafta. Mutlaka alın okuyun. Bir şirin karakteri, mavi, evet, bıyıklı. Siz de uslu bir çocuk olursanız şirinler.gov.tr'ye girebilirsiniz diyor. Seni bu pankartta o zaman eylemde göreceğiz. Programımıza katıldığın için çok teşekkürler. Çok tartışılması bir konu. Başka bir programda belki bunu çocuklarla birlikte konuşmak dileğiyle. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal.